Biraz önce cevap Ne kadar güzel değil mi? Oyuncak şeyler evet. gibi, <gülüyor> gerçekten. Öyle. Yani ben gider gibi mesela böyle bir çocukluğuma gittim, böyle bir sanki oyuncak evet. şeyle girmiş gibi hissettim kendimi. Evet, bu raftlar gördüğünüz gibi bundan her bir makina parçasının buradaki ustalar tarafından işte yapılmış modelleri ve birebir modelleri. Mesela bir devasa bir çat görüyorsunuz. Kimdir? Hangi makinenin ya burada ya da başka bir yerde bir parçası? Biraz önce gördüğünüz şeyde. Yüksek dereceli fırınların olduğu, Ayşe ve Zeynep fırınlarının olduğu yerde şey artık döküm durumuna getiriliyorlar. Bunlar kalıp bir nevi yani. Burada da Veysel Bey var, işte arkadaşları var. Birazcık bir mücidasyen yaptık. Yani işte oranın şefiymiş bu mekanik atölyenin Veysel Bey. Yani siz böyle bir şey yapın, kurgu yapalım dedik. Bir şeyler yapacağız, onu anlatın, tartışın gibilerden falan. Biraz öyle ama böyle bir sanki... Hani bir tiyatro oynuyormuşuz gibi. Onlar da hoşuna gitti ve hemen sanki bak... Evet, hiç, hiç hiç öyle bir mizansen gibi durmuyor. Evet. Sanki böyle evet. geçmişe yani dair bir anı... Yani hemen o evet. özledikleri şeye girmiş özledikleri gibi bir halleri diye. var. Evet. Yani e, o yaşadıkları döneme özlüyorlar. Oraya gitmek istiyorlar. Keşke diyorlar hani o geriye gelsek de e, bunlar tekrar yaşayacak. Ama hakikaten öyle yani. Gerçekten o duyguyu yaşıyorlar.